Kültürel değerlerin teknolojik eğitimle buluşması, teknolojik gelişmeler, eğitim sistemlerini dönüştürerek öğrenme süreçlerini daha etkili hale getirmektedir. Ancak bu dönüşüm sırasında kültürel değerlerin korunması ve eğitime entegre edilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle İslami ve ahlaki değerlerin eğitimde yer bulması, Gelecek nesillerin manevi kimliklerini kaybetmeden teknolojiyi doğru ve bilinçli bir şekilde kullanmalarını sağlayacaktır. Teknolojik eğitimin kültürel değerlerle entegrasyonu, teknolojik eğitim platformları, yapay zeka destekli ders içerikleri, interaktif simülasyonlar ve sanal gerçeklik uygulamaları gibi birçok modern aracı kullanmaktadır. Ancak bu materyallerin kültürel ve İslami değerlerle uyumlu olması gereklidir. Örneğin, online eğitim platformlarında İslam tarihi, ahlaki değerler ve kültürel miras ile ilgili içerikler artırılmalıdır. Animasyon ve dijital hikaye anlatımı teknikleriyle genç nesillere İslami değerler eğlenceli ve etkileyici bir şekilde aktarılabilir. Teknoloji destekli eğitimin kültürel bağlamda güçlü bir temele dayanması için, İslam'ın ilme verdiği önem vurgulanmalıdır. Kur'an ve hadislerde ilme teşvik eden birçok öğüt bulunmaktadır. İlim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadına fazdır. Ümmace, Mukaddime 17 Teknolojik gelişmeler, bilginin yayılmasını hızlandırırken, bu süreçte İslami ilimlerin de modern araçlarla öğrenilmesi teşvik edilmelidir. Teknolojinin eğitimde etkin kullanımı önemlidir, ancak ölçüsüz kullanım, kültürel değerleri zayıflatabilir. Bu nedenle, dijital bağımlılıkla mücadele eden programlar geliştirilmelidir. Ebeveynlerin çocuklarına dijital dünyanın etik kullanımını öğretmesi için rehberler oluşturulmalıdır. Geleneksel ve teknolojik eğitim dengeli bir şekilde harmanlanmalıdır. Yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş eğitim ve ahlaki gelişim. Yapay zeka, öğrencilerin bireysel öğrenme hızlarına ve ihtiyaçlarına uygun eğitim materyalleri sunabilmektedir. Ancak bu süreçte ahlaki gelişimde ihmal edilmemelidir. Yapay zeka destekli eğitim platformları, öğrencilere yalnızca akademik değil, aynı zamanda etik ve ahlaki sorumluluklar kazandırmalıdır. Örneğin, adalet, dürüstlük ve paylaşım gibi değerler, dijital eğitim içeriklerine dahil edilmelidir. Teknolojik eğitim, modern dünyanın bir gerekliliği olsa da, kültürel ve İslami değerlerin korunarak bu sürece dahil edilmesi elzemdir. Eğitimde teknolojinin kullanımı, yalnızca akademik başarıyı değil, aynı zamanda bireylerin manevi gelişimini de desteklemelidir. Dijital çağın sunduğu fırsatları değerlendirirken, toplumumuzun köklü değerlerini kaybetmemek için bilinçli bir entegrasyon süreci uygulanmalıdır.